Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, aslında Bir Dolap Kitap'tan önce dün İzmir Kitap Fuarı başladı. Evet bu sene ee, 20. 20. yaşını kutluyormuş fuar 20 yıldır. Evet bizde e, ikinci sefer... Ev sahibi konumundayız diyelim <gülüyor> tam bir yıl önce. Gerçi evet. ilkinden bir şey anlamamıştık. anlamamıştık evet. yeni taşındığımız bir zamandı. Ee, şimdi şey fuarda tabii yine birçok etkinlik var ee, ama biz hani bunları çok fazla anmayacağız şimdi bunlar üzerine konuşmayacağız. Sadece şunu duyuralım 23 Nisan'da saat 14'te. 14.15. 14.15'te 3. Nisan'da. Salonda mıydı? Konferans, Konferans salonu, salonu 3'te. E, Dünyalı Dergi'nin bir etkinliği var. Dünyalı Dergi ile, e, Dünyalı ile Dergi Atölyesi adında bir etkinlik. E, bu etkinliğe katılabilecek herkesi bekliyoruz. Bunun yanında Dünyalı Dergi'nin e, tabii fuar alanında bir standı da var. Oraya da bekleriz. E, <gülüyor> pardon ikimiz de e, resimli kitaplarla Evet iki çok keyifli bugün. kitap var elimizde. Ee, seninki sessiz kitap. Benimki bir sessiz kitap, evet. Sessiz üzerinde kitap böyle yazıyor. Nedir? <gülüyor> sessiz kitap, e, yani bu e, genel bir e, tabirim, yani terminolojiye ait bir laf. Mı? Bunu bilmiyorum sessiz kitap lafı ama e, Red House Kids'ten çıkan Nerede Bu Fil adlı kitabın hani alt başlık gibi bu bir sessiz kitaptır e, ifadesi var burada. E, Çevreci... kitaplar dizisinden çıktı Red House Kids'in. Bu sessiz kitapların özelliği e, içlerinde neredeyse hiç metin bulunmaması, yani neredeyse hiç diyorum çünkü ya çok kısa metinler oluyor. Bir iki işte nerede bu papağan, nerede bu film mesela bu kitapta, nerede bu yılan, bu kadar. Yani metin dediğimiz bu kitapta ya da hiç olmuyor. Baştan sona resimden ibaret oluyor. Resimler anlatıyor Resimlerle yani. Resimler anlatılmış ökülüyor. kitap oluyor. Evet, bunlara bu tür kitaplara, bu da o tür kitaplardan birisi. Nerede bu fil? Konusu da çok çarpıcı. Ee, Türkiye gibi bir ülke için daha da çarpıcı. Yani tüm dünyada yaşanan çok ciddi bir e, soruna e, bir tür saklambaç oyunuyla değinen bir kitap bu. Şu şey kitapları çok ünlüdür Yani ya, Dolar, Ali nerede diye Türkçe evet. çevrilmişti. Ee, hani kalabalık bir sahnenin içinde Ali'yi bulmaya çalışırız Hı -hı. ve Ali her seferinde saçma sapan bir halde bir yerdedir. Onun gibi bu kitapta da e, bir filimiz, bir yılanımız ve bir papağanımız var. Ve kitap boyunca onları bulmaya çalışıyoruz. Nerede olduklarını bulmaya çalışıyoruz. Ve bir ormanın ve içinde arıyoruz değil mi? Evet. Yani kitap e, bir denizin kenarındaki bir ormanda başlıyor. Çok yoğun bir orman. Ve bu yoğun ormanın içinde e, fili papağanı ve yılanı bulmak bir, nispeten zor. Yani Aha. birazcık zor. E, ve işte hani e, kitabın başında hemen nerede bu fil, nerede bu papan, nerede bu yılan diye soruluyor bize. E, ve biz sayfaları çevirdikçe işte bu yoğun orman görüntüsü. Burada çok renkli, çok güzel e, yapılmış bir orman. E, bu çok e, keyifli çizilmiş. Yani kim tabii bunlardan bahsetmemiz lazım. Yani ben en önemli şeylerden birini e, atlamış oldum şu anda. E, kitabı Baru e, hazırlamış diyeyim. Yani yazmış ve resimlemiş diyecektim ama yani yazıp resimlemekten farklı bir iş var burada. Baru e, kitabı hazırlamış. Bu e, Türkçe'ye Turgay Bayındır tarafından kısa metinler çevrilmiş. Ee, i̇şte bu orman sahnesinin içinde fili, papağanı ve yılanı bulmaya çalışıyoruz. Ve de, e, sayfaları çevirdikçe bir şey olmaya başlıyor. Yani bir başka bir durum ortaya çıkıyor. O da sol alt köşeden başlayan bir orman kesimi. Yani önce böyle işte 3-5 ağaç kesilmiş, orada bir boşluk oluşmuş. Çok Onu görüyoruz. Tabii gibi. tabii pek hissedilmiyor. Hala işte gizleniyor bizim bu üç kafadar. Bir sayfa daha çeviriyoruz böyle sol taraf bir çizgi halinde gitmiş ormanlar kesilmiş yani tomruklar var bir ev kondurulmuş beton bir ev kondurulmuş hala ama geniş bir orman var derken birkaç ev kondurulmuş orman sayfanın ortası yani kitabın ortasına doğru artık orman yok birkaç ev tomruklar kütükler Arabalar. hatta artık araba e, görmeye başlıyoruz otomobiller görmeye başlıyoruz. Hala yoğun bir orman var diğer sayfada ama yani sağ sayfada hala yoğun bir orman var. Derken işte yollar yapılıyor, orman sağ sayfadan da tırtıklanıyor, tomruklar, tomruklar bile, bile gidiyor, binalar çoğalıyor, arabalar, yollar çoğalıyor derken öyle bir hale geliyoruz ki orman ağaçlardan oluşan ormanın yerini binalardan oluşan bir orman ee, Evler alıyor. zaten artık apartmana dönüşmüş. Apartmanlara dönüşmüş. Yoğun bir trafik var. Üç tane ağaç var ve bizim üç kafaların her birisi bir ağaca saklanmaya çalışıyor. Derken tek bir ağaç kalıyor. Ama inanılmaz yoğun bir beton dokusu artık hakim sayfaya. Ee, ve en sonunda daracık bir alanda hayvanat bahçesi e, tabelası bulunan bir kafesin içinde bizim üç kafadar ve bir oh. ağaç. Ee, çok acıklı. Çok korkunç. İnsan canı yanıyor. Yani hayvanat bahçesi fikri zaten kabul edilebilir bir şey değilken bu gelişim üzerinden iyice e, hani korkunç e, bir manzara dönüşüyor. Ama e, tabii ki bizim e, arkadaşlarımız fil, yılan ve papağan e, bu esarete katlanacak değiller. Ağaçlarını aldıkları gibi demirleri de söküp. Ha, demirleri kırıp parçalayıp hayvanat bahçesini. E, Kıyıya gidiyorlar, bir kıyıya atlıyorlar ve denizi aşıp e, koskocaman ormanın olduğunu tahmin ettiğimiz e, ancak kenarını gördüğümüz bir kara parçasına en baştaki resim gibi en bahçe, en baştaki sahneye bir tür e, geri dönüyoruz ve kitabın sonunda Baru tarafından bu kitabın hikayesi anlatılıyor. Bu da çok önemli bir kısmı e, kitabın işte Baru e, Brezilya ziyareti. Yapmış, Amazon ormanlarına gitmiş ee, ve burada soya fasulyesi ekimi için ormanın bir kısmının nasıl yakıldığına şahitlik etmiş. Yani inanılmaz miktarda orman kaybediyoruz sürekli ve işte soya fasulyesi ekmek için orman yakılıyor ve bu konuda ne yapabilirim, nasıl anlatabilirim, ben bu meseleyi nasıl e, çocuklara aktarabilirim diye e, düşünüp dururken benim de kitabın başında söylediğim gibi hani veriz is Wally? Ali nerede? diye çevrilen kitapları gör, görüyor bir kitap fuarında. Ve eee İlham alarak hı hı. bu kitabı yapmaya başlıyor. Çok çarpıcı, çok evet. güzel bir kitap. Yani niye sessiz kitap olduğunu da anlıyorsun okuyunca. Burada hiç söze gerek yok Burada zaten. söze gerek yok. Ayrıca çok ciddi biçimde yas tutmamız gerekiyor, evet. evet. Ee, bunun yanında tabii ki Umut Her Zaman var. Kitabın sonunda da gördüğümüz hı hı. gibi. Ee, ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani e, fil papağan ve yılan gibi ağaçlarımızı alıp... E, hani, ...canımız gibi korumamız gerekiyor Aha. belli ki. E bir de Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Yani bugün işte e, atom bombasına eşdeğer nükleer santraller kurmak için e, orman katliamının yapıldığı... ...saçma sapan bir üçüncü köprü, garip bir havaalanı yapmak için... ...işte yani toplu konut bilmem ne gibi şeyler yapmak için... ormanın tıraşlandığını görüyoruz ya kitapta Aha. aynısı. İstanbul'da yani... zaten... Tabii hava fotoğraflarından, bir hava fotoğraflarından sadece İstanbul'da değil. İstanbul en göze çarpanı şu anda. Ha, yani, en çok konuşulan. Yani kendi gözümle evet. gördüğüm örnek olduğu için e, diyorum. Yani çok e, kötü evet, yani şey. Evet yani bu çok kötü bir şey zaten yaşadığımız yerlere bakalım. Yani o da hani orada doğup büyümüş olabilirsiniz. Bir bakın bakalım etrafınıza nasıl evet. bir ortamda yaşıyorsunuz. E, bu anlamda kitap çok değerli. Yani bu sözle anlatmaya kalktığınız zaman çok uzun sürebilecek ya da çok can sıkıcı olabilecek insanın yani bunu da dinlemeyeyim artık. Hayat zaten çok zor diyebileceği bir konuyu. Çok güzel, çok tatlı, hiç Hı. yormadan, oyuna çevirerek anlatmak çok büyük bir başarı Hı. bence. Ee, üstelik de bunu söz kullanmadan, resimle Resimlerin yani yapmak, sanatsal anlamda evet, çok, çok değerli. güzel ee, bir çalışma olmuş. Yani e, boya var. Boyayla yapılmış desenlerden elde edilmiş... Kağıtları keserek, kağıtları de keserek. Kadar. Evet. Yani kolaj da var, kolaj hepsi da iç var. Evet, hepsi iç Ve şey e, tam... inanılmaz bir desen zenginliği, hepsi evet, çok araya renkli. Getirmiş aslında e, düşününce e, ne var ki işte ağaçlar, fil, yılan, papağan e, ve binalar. Hani ne var ki aslında? Hani böyle Ama diyebilirsin. Işte, Ama... Ağaçlarda bu desen zenginliği, çeşitlilik başka şeyler çağrıştırıyor. Ve aynı bana. zamanda yani şu ormanın canlılığını çok Evet, yani. evlerin cansızlığı, o griye. Hı. Dönüş, tek, düze. tek düzelik de aynı zamanda bu nedenle çok çarpıcı oluyor. Gerçekten çok başarılı bu çalışma. Bu hayvanat bahçesi meselesi de benim çok hoşuma gidiyor tabii. Yani hayvanların hayvanat bahçesini takmayıp firar Hı. edebilmeleri olasılığı çok güzel. Bu kitap dediğim gibi çok önemli bir konuyu çok kolay bir biçimde, çok eğlenceli bir biçimde anlatıyor. Yaş grubu Meselesi her zaman gündeme gelir. Hani Böyle bir kitap içinde belki şunu söylemek gerekir. Yaş grubu yok. Ne zaman okusanız olur. Siz de okuyun, çocuğunuz da okusun. Ve bütün bu sayfaları gözden geçirirken birbirinize anlatabileceğiniz birçok şey olduğuna eminim. Evet. Benzer kitaplar üretme fikrini değerlendirebilirsiniz. Sessiz kitaplar yapabilirsiniz birlikte. Birçok etkinliğe de açık bir kitap dolayısıyla. Evet evet mesela Tayga ile orman manzarası yapmak istiyorum şu an i̇şte, boyayıp evet. kesip kesip yapıştırılabilir yani e, bu bile evet. e, ilk akla gelen şeylerden biri bu kitabı aynı zamanda armağan da edeceğiz hı hı. E, bu yayının band kaydını bir yayınlayacağız ve e, o sayfaya yorum bırakan takipçilerimizden birine Red House Kids'den çıkan Nerede Bu Fil adlı sessiz kitabı, çevreci kitaplar dizisinden çıkan bu sessiz kitabı e, armanacağız. Bu arada Red House Kids, Red House, Red House yayın eviyle ilgili de şunu da söylemek lazım. E, çevreci e, bir yayın evi ve bu konuda e, Green Office programına katılıp sertifika almış hı hı. E, bir yayın evi. Enerji evet. tasarrufu evet. ofis içerisinde yapılıyor değil mi? Evet evet yani bunun da önemli bir şey olduğunu e, düşünüyorum önemli bir tavır yani evet. bu e, bunu da göz ardı etmemek lazım e, kitabı armağan edeceğiz şimdi bir şarkı evet, çalalım e, The Animal Boogie'yi dinleyelim ormandaki hayvanların şarkısını dinleyelim birazcık Down in the jungle, come if you dare.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 In the jungle where the leaves lie deep, what can you see learning how to leap? With a leepy leap here and a leepy leap there. Once that creature learning how to leap, it's a leopard. She goes a leap, leap, boogie woogie oogie leap, leap, boogie woogie oogie leap, leap, boogie woogie oogie. oogie. That's the way she's learning how to leap. In the jungle where there's danger all around What can you see? Slithering on the ground With a slither slither here A slither slither there What's that creature slithering on the ground? It's a snake He goes slither, slither Boogie woogie oogie Slither, slither Boogie woogie oogie Slither, slither Boogie woogie oogie, slither, slither, boogie, woogie, oogie. That's the way he's slithering on the ground in the jungle where the stars are shining bright who can you see swaying left and right with a sway sway here and a sway sway there who's swaying left and swaying right we are you me Everybody Ooh, We go sway, sway, boogie-woogie-oogie boogie, boogie Sway, sway, boogie-woogie-oogie boogie. Yeah. Sway, sway, boogie-woogie-oogie boogie. That's the way we boogie through the night We go sway, sway, boogie-woogie-oogie boogie yeah. Sway, sway, boogie-woogie-oogie boogie, boogie, boogie. Yeah. Sway, sway, boogie-woogie-oogie boogie. That's yeah. the way we boogie through yeah. the night 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, yine bir resimli kitapla devam ediyoruz. İlk bölümde sessiz kitap vardı elimizde. Bu sefer bol resimli metni az e, yani daha çok görsellere odaklanmış bir kitap var elimde. Yatağımın Altında Bir Timsah Amanın. adı. E, Ingrid ve Dieter Schubert tarafından yazılıp resimlenmiş. Yatağımın e, Kitabın başında bir tane elinde sapan taşıyan, siyah bir maske takmış timsah var. Hızır hızır <gülüyor> böyle gidiyor. Arkasında da işte bir deve kuşu, bir hipopotam, başka bir timsah ve bir kaplumbağa var ve çok kızmışlar hepsinin kafasında evet birer yumru var. Bizim bu timsah <gülüyor> bayağı haylaz hemen yani kişiliğine dair. Kedikeli haylazlardan. Evet, yani. bir fikir veriyor. Ee, ve bu resmi görünce ben böyle bir yine orman mancarası Hı. arkadaşlar arasında olup biten bir hikaye bekliyordum. Bambaşka bir şeyle karşılaştım. Ee, kim var orada? Loti Ship diye görüverdi Timba'yı diye başlıyor. Hı. Bir küçük kız karanlık işte akşam karanlığında odasında. E, o, o da karanlık dışarıdan bir ışık vurmuş ve vuran ışığın e, gölgelerinin altında yatağın arasının altından bakan timsahı görüyor kız. Yani o sarı gözler ne parlar. Evet. <gülüyor> e, i̇lk karşılaşma anı bu. Bu arada kızın elinde bir oyuncak var. Aa, e, evet. Vahşi şeyler ülkesinde Maurice Sendak'ın canavarlarından biri. Evet, o, yani evet. oraya da öyle bir gönderme yapılmış. Yani korku e, e, hissi mi yaratmak için artık bilmiyorum. E, ama Lottie korkmuyor timsahtan. Kapıyı kapatıyor. Yatağımın altında bir timsah var <gülüyor> <gülüyor> diye bağırıyor. Ama ben hiç korkmuyorum diye ekliyor ve e, ama timba korkuyor. <gülüyor> Güzelmiş. Yani tersine demiş işler. E, ama işte şey e, saklanmaya çalışıyor dolabın üstüne çıkıyor falan ama kız sürekli onunla konuştuğu için kedi gibiymiş bu arada dolaba nasıl çıktın sen <gülüyor> bir süre sonra işte bir hula hop alıyor e, Lottie bir top alıyor timsahla işte oynamaya başlıyorlar Oo, aletli jimnastik Tabii, top çeviriyorlar işte hula hop'un içinden atlatıyor onu birlikte böyle numaralar yapıyorlar çok eğleniyorlar işte alt alta üst üste bir anda o timsahın çekingenliği falan da kalmıyor ve gidiyorlar mutfağa işte Loti'nin karnı hmm. acıktığı için en az bin tane krep yapıyorlar. <gülüyor> İşte ortalık birbirine giriyor. Sonra timsah ona yumurta kutularından, yumurta kartonlarından timsah Aa, yapmayı öğretiyor. Güzel. Burada böyle bir etkinlik sayfası da var. Çok güzel. Sonra işte çok kirlendiği için üstü başı yapış yapış oluyor. Suya, şeye, banyoya sokuyor timsahı. Yani suya basmış gibi görünüyor daha çok. <gülüyor> Kolluk <gülüyor> da takmış. <gülüyor> Ördeğim, ördeği mördeği de var. Sonra timsah işte şey loti yatağına yatıyor artık. Hadi bana bir masal anlat diye. Timsah Çeşitli böyle sahneler canlandırarak ormandaki maceralarından bahsediyor ve küçük kızı uyutuyor. Ve en sonunda uyuma sahnesi ve bir iki ayrıntıyı atlayarak sonuna geleyim. Sonunda yine Timsah ve diğer arkadaşlarını görüyoruz final <gülüyor> sahnesinde. Bu sefer Timsah oyun Çocuğu olmuş artık o hula hopu yuvarlayarak neşeyle geliyor maskesini falan dağıtmış ama karşısına maskeli diğer <gülüyor> dördünü görüyor çete. çete. Hazırlanmışlar <gülüyor> bekliyorlar. Ee, sevimli böyle bir öykü, masal bu. Bir dostluk öyküsü. Aynı zamanda bir korkuyla mücadele. Evet e, yani o, o vahşi şehirler ülkesinde göndermesinin orada önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Aynı zamanda şeyi hatırlattı bana. Gergedanlar krep yemez. Hı, evet doğru. Orada da yani başka bir yalnız bir çocuk evet, evet. yani Yalnızlık... O kadar ilgili olduğundan değil ama hissi var. Evet yani, iki, yani sıra dışı iki karakterin Hı -hı. dostluğunu anlatıyordu. Orada da işte patene biniyorlardı. Evet evet bir sürü şey yapıyorlar. Ve yine Şu krep. Ediyorlar. Evet krep vardı. <gülüyor> İşin içinde her şeyin başlangıcı krepti. Burada da onu anımsatan bir hikaye var. Bir yandan Şeyi de hatırlattı. mamut Yıkama Rehberi. Aa, evet. Orada da öyle yani küçük bir kız, Hep böyle küçük kızların başının altından çıkıyor böyle şeyler. <gülüyor> ee, ve yani böyle her sahnesinde görebileceğin bir sürü ayrıntısıyla keyifli bir resimli kitap yayınlanmış. Ee, ya ben şu şeyi çok e, seviyorum yani söylemeden edemeyeceğim. Ee, korkuyla ya da bir diğer benlik gibi hani içinde sakladığım bir başka bir şeyle yüzleşmenin dışa vurumu gibi geliyor bana bu tip hikayeler yani yatağın altında bir timsah görmenin böyle bir anlamı da olsa evet. gerek ya da olabilir hissini veriyor ve bu karşılaşmalar bu tanışmalar tanışıp onunla uzlaşma anlaşma oyun oynama çatışma da tabii evet. yani o da Kötü bir şeymiş gibi anlaşılmasın. Bütün bunların anlatılması, bütün bunları bu tip durumların kapısının aralanması, üstelik de bu kadar eğlenceli bir yolla evet. bence çok çok önemli. Bu bir bir tür duygu ifade aracı da aynı zamanda, kaygı ifade evet. aracı da aynı zamanda belki yani öyle de bakmamız bir lazım. Bir de burada her şeyi de. tersten anlatıyor ya, kız korkmuyor ama timsah evet, korkmuyor. Evet. Kızda bir problem yok ama timsah bir dönüşüm geçiriyor ilk başta. Başkaları yani oyun bozanlık yapan, rahatsızlık veren bir tipken evet. bu kızla geçirdiği vakitle oyun oynamayı, paylaşmayı öğreniyor. Ve sonunda her <gülüyor> ne kadar arkadaşları artık bir çeteye dönüştürdü. <gülüyor> timsahımız değişmiş yani. Oyun. De Değişmez mi? Hula hopla geliyor oyun evet, oynamaya. Yani. Oynamaya geliyor ve burada kitabın içine yedirilmiş bu etkinlik sayfası da çok ya hoşuma gidiyor. Ya o çok gidiyor. iyi bir fikir. Ee, yani bir, iki, üç, yani üç sahnede herhangi bir açıklamada yapmadan zaten resimler kendini evet. anlatıyor böyle bir hemen. Yani çok kolay evet. alıp bir karton alıp gidip biz de yapabiliriz beş dakika sonra yani. yani çok iki kutu dediğin iki yumurta kutusu bu. Evet. Yumurta kartonları vardır ya birisi büyük birisi küçük. Bir de ona kağıttan bir kuyruk kesmiş kuyruk işte boyamış yetiyor, bir de yani. Boyuyorsun. Yani bu bayağı elde alır. Evet evet. Güzel vakit geçirtir yani çocuklara. Çok iyiymiş gerçekten. Yani kendi etkinliğini de içinde öneren bir kitap olarak ee, güzel bir kitap ortaya çıkmış bence. Keyifli bir kitap. Yatağımın Altında Bir Timsah, Ingrid ve Dieter Schubert tarafından yazılıp resimlendi. Final Kültür Sanat Yayınları ]'dan çıktı. Başta söylemeyi unutmuşum. Aa, evet ederim. doğru. Ee, de... Hollandacı aslından çeviren de Gül Özlen. Bu da önemli bir şey. Asıl dilden çeviren. Evet. E, yani kitabın yaratıcıları Almanya'da dünyaya gelmişler. Almanya'da işte Düsseldorf Sanat Akademisi'nde eğitim almışlar. Daha sonra Amsterdam'da devam etmişler eğitimlerine ve e, bil Hollanda'da bilinen bir çizer Hı -hı. çiftmiş. Yani ikisi de çizer. Ee, ve bir sürü kitapları çıkmış ve farklı dillere de çevrilmiş. Bildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevrilen ilk, i̇lk kitapları. kitapları. Ben isimlerini bilmiyordum. Yatağımın altında bir timsah. E, resimli kitaplarla ilgilenenlere duyurulur. Evet çok güzel bir kitaptı. Ağzına sağlık. Bugün bu kadar. Artık süremizin sonuna geldik. Evet. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye Kitap Dostu sizin okulu sundu